Şeyler her türlü olumsuzluktan arındıklarında, pürüzsüzleştirildiklerinde, düzleştirildiklerinde, sermayenin iletişim ve informasyonun pürüzsüz akıntılarına direnç göstermeksizin katıldıklarında şeffaflaşırlar. Eylemler işlevsel hale geldiklerinde hesaplanabilir, yönlendirilebilir ve konsol edilebilir süreçlere tabi olduklarında şeffaflaşırlar. Zaman elimizin altındaki bir şimdiler dizisi kertesine getirildiğinde şeffaflaşır. Böylelikle gelecek de olumlaştırılarak optimize edilmiş bir şimdi haline gelir. Şeffaf zamanı kadere ve olaya yer vermeyen zamandır. Görüntüler her tür dramaturjiyi, kareografiyi ve sahnelenişi, her tür yorum bilgisel derinliği hatta anlamı yitirerek pornografik hale geldiklerinde şeffaflaşırlar. Pornografi görüntü ile göz arasındaki dolayımsız temastır.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 Bunlarda yön yani anlam eksiktir. Tam da hakiki olanın barındırdığı olumsuzluğun eksikliğinden ötürü olumlunun uğurlaşması, yığınlaşması söz konusudur. Aşırı informasyon ve aşırı iletişim hakikat eksikliğinin, dahası varlık eksikliğinin belirtisidir. Daha fazla informasyon, daha fazla iletişim bütününün temel belirsizliğini ortadan kaldırmaz, hatta daha da artırır. Teşircilik toplumu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 Daha genel olarak bakıldığında, görünür şeyler karanlık ya da sessizlik içinde kaybolmaz. Görünürden daha görünür olan da yitip giderler. Müstehcenlikte. Porno sadece aşkı değil cinselliği de yok eder. Pornografik teşir cinsel hazda yabancılaşmaya yol açar. Hazlı yaşamayı imkansız hale getirir. Cinsellik dişinin haz göstergesi ve erkeğin performans ergilecişi şeklinde dağılıp gider.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 Gücün kötülük olmadığı açıktır. Aşk ilişkilerini ya da cinsel ilişkileri düşünün. Şeylerin tersine dönebileceği bir tür açık strateji koyunda başkası üzerinde güç kullanmanın kötü bir yanı yoktur. Bu aşkın, tutkunun cinsel hazın bir parçasıdır. Sonsuzluk peşindeki Nietzsche'ci arzu gece yarısı kökenlidir. Nietzsche şeffaflığa inandığımız sürece Tanrı'yı ortadan kaldırmamış olduğumuzu söyleyecektir.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 Zarafetini tam ayna karşısına geçip hareketlerini kendisine sergilediği anda yitirir. Burada ayna Agamben'in porno oyuncusunun sergileniyor olmaktan başka hiçbir şey ifade etmeksizin şımarıkça gözünü dikmiş olduğu objektifle aynı etkiyi gösterir. Agamben teşhir etmeyi teolojik kaygıdan kurtulmuş ve böylelikle de dünyevileşmiş olarak yeni bir kullanıma açık hale gelmiş çıplaklığın ortaya çıkması için mükemmel bir imkan olarak görür.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 Agamben bu ifade öncesi hiçbir teolojik imza taşımayan çıplaklığın dünyevileşme potansiyeli taşıdığını ama bunun pornografi düzeneği tarafından yok edildiğini belirtir. Agambenin dediğinin aksine pornografi cinselliğin yeni kullanımını sonradan engellemez.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 Bu incelenmesi gereken informasyonların geniş alanıyla beğenirim beğenmem, i like айdon şeklindeki tutarlı olmayan beyninin hedefsiz ilginin tasasız arzunun alanını konu eder. Sevme tulav değil, hoşlanma, beğenme, tulaik türüne dahildir. Hüküm verme tarzı beğenirim beğenmem şeklindedir. Sertlik ve tutkudan yoksundur. İkinci öğe punktum ise stadyumu yarar.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 Müzik ancak resme tefekkür dolu bir mesafede duyulur. Gözle resmin dolaysız temasından doğan kısa devrede ise susar. Şeffaflığın müziği yoktur. Barpes fotoğrafın ayrıca sessiz olması gerektiğini söyler. Ancak sessizliğe ulaşma çabasında punktum'u açığa vurur fotoğraf. Tefekkür dolu bir oyalanmayı mümkün kılan sessizlik mekanıdır punktum. Buna karşılık pornografik resimler karşısında oyalanmayız.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 Çünkü ben bu kişilere, mimiklere, jestlere, kalıplara ve eylemlere bir kültüre ki bu çağrışım stadyum sözcüğünde mevcuttur ait bir olarak katılırım. Kültür belli kalıplar, mimikler, jestler, anlatılar ve eylemlerden oluşuyorsa görselin pornografikleşmesi günümüzde kültürden arınma olarak gerçekleşecektir. Pornografik kültürden arınmış resimler okunacak bir şey sunmaz. Reklam görüntüleri gibi dolaysız, dokunsal ve bulaşıcı bir etki yaparlar. Yorumlama sonrası nitelikledirler. Stadyumu mümkün kılacak mesafeyi sağlamazlar. Etkilerini okuma üzerinden değil, bulaşma ve rahatlatıcı tepki yoluyla gösterirler. Ayrıca pantumda içermezler. İçleri bir spektakulum, heyecan uyandırmayı hedefleyen gösteri olarak boşalır. Pornografi toplumu spektakulum toplumudur.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 Bunlar da her tür anlatısallıktan, yönelimden, anlamdan soyulduklarında müstehcen hale gelir. Sayı ve kapsam olarak fazlalıkları şişmanlaşma, yığınlaşma ve uğurlaşma şeklinde ifade eder kendini. Hedef ve biçimden yoksun olarak büyür ve yayılırlar. Müstehcenlikleri buradadır. Amacın ötesine geçen bir kavuşan hiperaktivite, hiperüretim ve hiperiletişim müstehçendir.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 Bu öz, fosfor zamansal katman ve tortulardan oluşur. Şeffaflık, fosfor ışısı saçmaz. Günümüzde zamana ilişkin kriz, iğmeden değil, zamansal dağınıklık ve bağlantısızlıktan kaynaklanır. Zamanlama bozukluğu, disayni zamanın yönsüz bir şekilde vızlayıp geçmesine ve parçalanıp salt nokta, atom halindeki şimdiler dizisi haline gelmesine yol açar.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 Kendini ışıklandıran herkes kendini sömürüye teslim eder. Işıklandırma Ausleitung sömürüdür. Aus Kişinin aşırı ışıklandırılması ekonomik etkinliğini en üst noktaya çıkarır. Şeffaf müşteri dijital panoptikonun yeni mahkumu Homo Sakeridir hatta. Şeffaflık toplumunda empati temelinde bir cemiyet oluşmaz.